Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Chicago merkezli Atom Bilimcileri Bülteni, Bilim ve Güvenlik Kurulu, Ukrayna'da devam eden savaşın artan tehlikeleri nedeniyle kıyamet saatinin kadranını gece 12:90 saniye kalaya ayarlayarak tarihindeki en ileri noktaya getirdi. Kuruldan yapılan açıklamada Ukrayna'daki savaşın ikinci korkunç yılına gireceğine dikkat çekilerek söz konusu savaşın ikinci dünya savaşından bu yana Avrupa'nın güvenlik düzenlemelerini riske attığını ve küresel risklere karşı uluslararası davranış normlarını aşındırdığını belirtti. Açıklamada en kötüsü Rusya'nın nükleer silah kullanma konusundaki üstü örtülü tehditleri dünyayı kazara, kasten veya yanlış hesaplamayla çatışmanın tırmanmasının korkunç bir risk olduğunu hatırlatıyor ifadelerini paylaştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nükleer silah kullanma riskiyle biyolojik ve kimyasal silah kullanım endişesini arttırdı denilen açıklamada. Rusya'nın savaşı Çernobil ve Zaporica nükleer santral sahalarına taşıyarak uluslararası protokolleri ihlal ettiği ve radyoaktif maddelerin geniş çapta yayılmasına riske attığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne nükleer risk tehlikesine karşı azaltmak için Moskova ile İlkeli bir angajman kapısını açık tutma çağrısında da bulundu. Benzeri görülmemiş bir küresel tehlikenin olduğu bu zamanda uyumlu eylem gerekli ve her saniye önemli dendi. BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Sibirya turnalarını kurtarmak için 15 yıldır yalnız olan İran'daki erkek turnu Omid ile Belçika'da yetiştirilen dişi turna Roya bir araya getirilecek. Sibirya turnalarının umudu olan Roy'a yeni eşi Omid'le buluşmak izin İran'a doğru yola çıktı. Sayıları bütün dünyada sadece birkaç bin adet kalan Sibirya turnası özel koruma altında. Kuşlar her yıl Sibirya'dan Hindistan, Çin ve İran'a göç ediyor. Hindistan'da soyu tükenen kuşlardan Çin'de de sadece birkaç bin tane var. İran'daki batı göç güzergahında ise 15 yıldır sadece Omid adlı erkek turne yolculuk yapıyor. Uzun süredir yalnız olan Omid'e uygun eş bulmak için bu zamana kadar pek de mümkün olmamıştı. Çünkü her dişi kuş ona eş olmaya uygun değildi. Uygun eş adayının kendi ebeveynleriyle büyümüş olması gerekiyordu ve insanlara alışkın olmaması lazımdı. En önemlisi de yumurtlayabiliyor olmasıydı. Belçika Zutendal'daki bir üreme merkezinde yetiştirilen ve insanlardan uzak bir yerde tutulan Roya adlı Sibirya turnasının Omid'in aradığı tüm özelliklere sahip olduğu verilendi. Bu nedenle Krakitz Breeding and Conservation Center, CBCC diye geçiyor. Adlı üreme merkezi Roya'yı İran'a göndermeye karar verdi. CBCC yetkililerinden Gershares, Belçikalı kamu yayıncısı VRT'ye amacımız zaten çok az olan bu kuş nüfusunun artmasına katkı sağlamak dedi. Belçikalı Roya, İran'ın OMİD'le birlikte özel bir üreme alanına konacak. Gershares'e göre göre Yeni kuş yavruları konusunda başarı şansı oldukça yüksek. Belçikalı uzmana göre Omit çiftleşmeye hazır ve sadece içgüdülerini takip edecek. Deha'dan Kadir Özen'in haberine göre Manisa'da %98,18'i kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçılık kooperatifine çıkarılan kira, vergi ve SGK primi gibi 322.800 liralık borcun 41.000 liralık kısmı için Manisa ve Tarım-Orman İl Müdürlüğü'ne gönderilen ödeme emrinin iptali için açılan davada karar çıktı. Manisa 1. İdare Mahkemesi ödeme emrinin iptaline karar verdi. Çevre dernekleri ile bölge sakinleri bu kez de kuruyan gölün amacı dışında tarımsal amaçlı olarak kullanılmasına yargıya taşıdı. Salihli, Saruhanlı ve Göl Marmara ilçelerinin sınırında yer alan ulusal öneme sahip sula kalan tescilli, Üstelik kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü, Tepeli Pelikan ve Karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Gölde kayıklar ne yazık ki şimdi kareye oturdu ve balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıklar oluştu. Göl bu kez de çiftçilerin işgaline uğradı. Tarım alanı olarak kullanılmaya başlandı. Gölde kuruyan alanla ilgili çözüm beklenirken Marmara Gölü havzası su tutana kadar tarım işletmeleri genel müdürlüğü yani TİGEM'e tahsis edildi. Kuruyan Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile TİGEM arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Kooperatif adına avukatlar Cem ve Özlem Altıparmak tarafından 18 Mart'ta Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde iklim davası açıldı. İdare Mahkemesi ilk olarak 11 Ağustos'ta kooperatife gönderilen ödeme emrinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca avukatlar Doğa Derneği adına Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçileri Kurumu'na yani Ombudsman'a başvurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şikayetçi oldu. Sınırlı sorumlu Göl Marmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi, Doğa Derneği, Doğal Hayat Koruma Vakfı, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği, Salihli Çevre Derneği, Akhisar Çevre Derneği ve bazı bölge sakinleri avukatları aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı Manisa İdare Mahkemesi'ne yeni bir dava açtı. Bakalım iklim için açılan bu davada da sonuç ne olacak? İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.